Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Meridyen gençteki kardeşlerinizin e, ısrarlarına dayanamayıp e, pek de haddim olmayan, e, dolayısıyla dualarınıza çok çok muhtaç olduğum bir alanda e, bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Kaynaklara dayanarak. Nedir o alan? Peygamberler tarihi dedik. Tabii böyle bir başlık e, yüzlerce yıl sürebilir benim anlatmamla Ama en azından Hazreti Adem Efendimizle bu akşam başlayacağız Atamız, babamız e, Kur'an-ı Kerim'den e, okumaya gayret edeceğiz Tefsirden bakmaya gayret edeceğiz e, Şimdi e, kısaca serencamını da söyleyeyim Arkadaşlar işte uzun bir süre önce biz e, anlaştık meridian Genç'teki kardeşlerimizle Dedik ki tamam Hazreti Adem'den başlayalım Peki hocam işte ne zaman başlayalım ee, dedim ki ben bir kitaba karar vereyim bir kaynağa e, nereden ilerleyeceğimiz Çünkü ben öyle seviyorum ee, yani herkes dinleyicilerin de takip edebileceği kontrol edebileceği sonradan e, tekrar okuyup gözden geçirebileceği e, bir kaynaktan takip etmeyi seviyorum Efendim işte peygamberler tarihi kitaplarını karıştırdım. Çeşitli tefsir kitaplarını işte son çıkan konulu tefsirler var. Oralarda e, peygamberleri sırasıyla çok da güzel anlatmışlar. E, arkadaşlar ne yazık ki hiçbirisi benim e, içime tam yatmadı. E, e, en zor olanı seçerek <gülüyor> inşallah baş edebilirim dualarınızla. Ee, bu peygamberlerin bahsi geçen peygamberlerin şu an için Hazreti Adem Aleyhisselam'ın e, Kur'an-ı Kerim'de e, önemli olan yani çok isminin geçtiği her yeri değil ama hani onun serincamının anlatıldığı ona tahsis edilmiş bölümleri e, tertip sırasıyla yani elimizdeki sırayla nüzul sırasıyla değil de tertip sırasıyla e, okuyalım ve onu anlamaya çalışalım. Oradan. Kendimiz için mesajlar çıkarmaya çalışalım. Buna gayret edeceğim inşallah. Biraz uzun bir süreç olacak bu tahmin ediyorum. Yani belki de işte bilmiyorum ama hani bir yıl Hazreti Adem'i mi konuşacağız bu gidişle Allah ömür verirse. Hayırlısı olsun. İnşallah tamamına erdirmeyi de Rabbim nasip etsin. E, bu üç aylarda başlamış olmamız da ayrıca bir bereketi e, inşallah beraberinde getirsin. Cenab-ı Hak hepimizin Rabbi, e, vaktine, e, ömrüne efendim bereket versin ki e, bu başladığımız işleri, şu anda böyle sırtımda dağlar gibi işler var, efendim hakkından gelebilmeyi en azından e, asgari ölçüde nasip etsin Rabbimiz, öyle diyelim. Şimdi arkadaşlar... Kıssalarla ilgili bir iki bir şey söyleyeyim. E, oturup bakmadım yani özel olarak sizin için işte e, kıssa nedir, işte e, ne demektir, nasıl istifade edilir vesaire. Kıssalarla ilgili çok akademik tartışmalar var. Onlara hiç girmeyeceğim. E, ben kendi adıma Kur'an kıssalarının benim için ne anlama geldiğini sizinle paylaşarak başlayacağım. E, arkadaşlar, e, Cenab-ı Hak'im bana e, nasip ettiği bu hayat çok ilginç bir şekilde her kademeden, her seviyeden insanla muhatap olmayı allah Teala bana nasip etti. Çok değişik topluluklardan, çok değişik eğitim düzeylerinde, çok değişik sosyoekonomik seviyelerde insanlarla karşılaştım. Bu da şunu sağlıyor, yani Kur'an'ın bütün insanlığa hitap ettiğini düşünecek olursak, Amacı budur. İşte o bütün insanlığın bir kesitini görmüş oluyorsunuz. Ve bu bütün insanlığa yani işte şu çok entelektüel olana, şu hiçbir şey hayatında okumamış yani imzasını zor atana, efendim şu anlamayana, şu her şeyi çok iyi anlayan çok iyi nüfuz edene e, konulara vesaire yani her seviyedeki insana aklı dünya işlerine dalmış olana hazlarına e, efendim takılmış olana e, böyle ciddi meselelere hiç kafa yormayanına falan hepsine hitap ediyor bu kitap yani ben şöyle diyorum hani e, yüksek mevkilerde, yüksek ilmi meseleleri müzakere eden seçkin insanlara hitap ettiği gibi aynı anda bu kitap köprü altındaki evsiz insana da hitap ediyor yani. Sokaktaki insana da hitap ediyor. E, biz ulaştıramıyoruz, o ayrı. İnşallah bu dijital imkanlar e, bütün dünyaya ulaşması için bu mesajın e, efendim bir fırsat sundu bize. E, onu doğru kullanmayı nasip etsin Rabbimiz. Şimdi... Arkadaşlar böyle bir kitap herkese hitap etmeyi e, hedefleyen bir kitabın e, ilahi bir kitap tabii e, dilinin nasıl olması lazım ele aldığı konuların e, efendim nasıl olması lazım e, bir meseleyi anlatırken hem e, efendim bütün e, aksamıyla bütün yönleriyle ele alıp çünkü oradan Hukuki prensipler üretilecek, itikadi prensipler üretilecek, efendim bir medeniyet üretilecek yani bu kaynaktan. Efendim dolayısıyla çok yönlü yani her yöne işaret etmesi lazım ama aynı zamanda işte tarladaki, evindeki, bahçesindeki insanı da efendim kendisine bağlaması ve onun içindeki muhtevaya gönüllü bir şekilde efendim teslimiyetini temin etmesi lazım. Çünkü arkadaşlar bazılarımız çok farkında olmayabiliriz ama avamı olmayan havas olmaz. Yani bir ülke düşünün herkes havas böyle olabilir mi? Yani herkes çok seçkin, herkes çok entelektüel, düzeyi çok yüksek falan böyle bir ülke düşünebiliyor musunuz yani? Mesela ben bakıyorum siz de bakın arkadaşlar yani bizim şehitlerimizin listesine bir bakın yani. Havas'tan kaç kişi var? Havas ailelerden kaç tane şehidimiz var bizim? Dolayısıyla en ufak bir istila karşısında teslim bayrağını çeker. Yani sadece Havas'tan oluşan bir ülke. Dolayısıyla her tip insan arkadaşlar bir medeniyet için, bir millet için, bir ümmet için şarttır. Ve Allah Teala yarattığı insanları biliyor. Onların kapasitelerini biliyor. Onların her birinin düzeyini biliyor ve burası çok önemli arkadaşlar ben onun için Rabbül Alemine bu açıdan sonsuz, sonsuz bir hayranlık duyuyorum bilmem yansıtabiliyor muyum buradan size hiçbir kulunu önemsiz görüp ya o da anlamıyorsa anlamasın ne yapayım demiyor yani büyük bir tenezzüldür bu Allah Teala tarafından çünkü o yarattı Arkadaşlar ve hepimizi kurtarmak istiyor yani. Ha diyeceksiniz ki bu bir kelam tartışmasıdır. E kurtarmak istiyorsa kurtarsın yani. Niye bize bırakıyor ki bu işi diyeceksiniz. Tabi orada irade meselesi, insanın kendisini seçmesi, e, asıl kıymetli olanın bu olduğu, insanı diğer mahlukattan ayıranın bu olduğu var. Bizim konumuzun dışında. Şimdi arkadaşlar bu anlattığım şeyle kıssaların ne ilgisi var? İşte e, Kur'an'ın ve bütün medeniyetimizin arkadaşlar kıssaları o büyük kitleleri e, imana ve İslam'a bağlayan vasıtalardır. Acizane kanaatim. E, nereden biliyorum arkadaşlar? E, ben küçükken, biz küçükken yani babaannemle birlikte yaşardık. Ve e, babaannem bize çok hikaye anlatırdı, çok masal anlatırdı. Ee, özellikle de geceleri, akşam yatmadan önce yani ee, böyle de yapardık. Böyle bazen ışıkları kapatırdık, işte perdeleri açardık. Dışarının ışıklarıyla efendim e, onun masalını dinler sonra da gider yatardık. Ee, daha sonra ben ilahiyat fakültesine gittiğimde e, babaannemin anlattıklarının çoğunun arkadaşlar Buhari'de falan hadis olduğunu gördüm. Ama babaannem yazar bile değildi. Arkadaşlar hiçbir eğitim almamıştı, hiçbir eğitim almamıştı. Fakat o onları işte muhtemelen camilerde vazlarda dinlemiş. Kendince zenginleştirmiş, böyle masallaştırmış onları, işte o kıssaları. Ee, işte yüz kişiyi öldüren adamın kıssasını, işte kuyudan e, köpeğe ağzıyla su, e, ayakkabısına su alıp çıkaran kişinin, günahkar kişinin kıssasını, işte mağarada kalan kişilerin kıssalarını hep ben ilk önce babaannemden dinlemiştim. Ee, o kıssalar arkadaşlar onların e, günlük hayatı yaşarken... Hangi ahlaki ilkelere göre, hangi itikadi ilkelere göre hareket etmeleri gerektiği hususunda onlara rol modelliği yapıyordu. Ee, bir de bana sorarsanız, yani isterseniz, e, isterlerse karşı çıksınlar e, büyüklerimiz. Çıkabilirler tabii, biz e, susarız onlar bize karşı çıktıklarında. Efendim bana sorarsanız, e, ilmi düzeyiniz ne olursa olsun... Günlük hayatı yaşarken böyle kriz anlarında yani çok hızlı karar vermeniz gerekiyor bir şeye. Veya bir tavır, bir tepki göstereceksiniz. Yani saniyeler içinde bir refleks göstereceksiniz. İşte orada öyle ilkeler, kurallar, işte entelektüel ilmi, izahlar insanın aklına gelmez arkadaşlar. Rol modelleri insanın aklına gelir. Bunun örneği Huneyn Savaşı sonrasında ganimetler dağıtılırken Efendimiz'e yapılan, e, kulağına gelen e, serzenişlere e, tam tepki verecekken e, bir anda kendine hakim olup kavmi Musa'ya bundan daha ağırını söylemişti de o sabretmişti demesi. Ve Kur'an-ı Kerim'de peygamberlerin kıssaları anlatılırken hep oradan peygamber Efendimiz'e işte sen de böyle ol ya da sen böyle olma gibi e, mesajlar verilmesi. E, acizane kanaatim arkadaşlar oturup ölçmedim hep de bunu söylüyorum bir gün ölçeyim bari ya da ölçmüştür birisi bulayım yani onu oturup ölçmedim ama ben Kur'an-ı Kerim'in yarıya yakınını belki üçte ikisini kıssaların oluşturduğunu düşünüyorum işte Yusuf suresi baştan sona bir kıssa Kasas suresi baştan sona bir kıssa e, Hud suresinde Araf suresinde inanılmayacak kadar çok kıssa var e, Bakara suresinde e, hakeza. Dolayısıyla belki de üçte ikisi. Kur'an-ı Kerim'in kısa. Kısa anlatır yani Kur'an-ı Kerim. E, kurallar çok çok azdır Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar. Hatta bazen o kadar azdır ki yani buradan hani ne bir cümleyle geçer bir konu yani. O cümleyle buradan ne hüküm çıkarılacağı konusunda fukaha kılı kırk yarar. Birçok oradan görüş ayrılıkları çıkar. Yani o e, müphemlikten öyle diyelim efendim dolayısıyla e, kurallar cezalar bugün çok o kafamızı taktığımız e, dini eleştirirken veyahut da dine e, dini sorgularken tırnak içinde herkes de böyle sorgulama makamında maşallah o da bir hayret verici bir şey yani sormak başka şeydir Hümayr ağacı'mı burada analım sevgiyle ee, o bunu bize hatırlatmıştı ee, çok da güzel oldu sormak başka şeydir sorgulamak başka şeydir işte herkes 13 yaşındaki ortaokul öğrencisi Kur'an'ı sorguluyor arkadaşlar sorgulayabilirsiniz yani bir metni sorgulayabilirsiniz ama o düzeyde bir e, efendim e, şeyimiz olacak değil mi yeterliliğimiz yetkinliğimiz olacak yani ben oturup bir tıp kitabını sorgulayabilmem için sorgulanabilir Tabii ki o da sorgulanabilir ama nasıl bir birikimim olması lazım değil mi? Neyse işte insanların dini sorgularken, Kur'an'a böyle itirazlar üretirken en çok Kur'anlara o cezalara, işte ukubat kısmına falan takıldığını görüyoruz. Halbuki bunlar Kur'an-ı Kerim'in içinde en küçük yeri işgal eder arkadaşlar ve çoğu zaman da İçtihada açık konulardır. Yani böyle donmuş, kalmış ve işte burada ne yazıyorsa herkes her şartta onu uygulayacak falan değil. Şartlara göre, ihtiyaca göre efendim ee, içtihat edilen ee, konulardır. Neyse o da bizim konumuz değil. Geçelim. Şimdi arkadaşlar ee, benim anladığım, bu Kur'an'ın bu kadar çok kıssalar anlatmasından anladığım ee, Kur'an'ın kıssalar dışındaki ahkamının Arkadaşlar uygulanabilirliğini bize gösterir. Ona uymadığımızda ne olacağını bize gösterir. Ee, bu açıdan kıssalar, bazıları çok ütopik bulur kıssaları. Bana göre arkadaşlar Kur'an'ın ütopik olmadığının, ütopik bir metin olmadığının göstergesidir. Yani Hz. Adem'den itibaren, Allah vahiy göndermiştir. Ee, i̇nsanlardan ahlaki, itikadi, ameli bir takım e, meziyetler istemiştir insanlardan. İnsanlar bunu Allah'a borçludur arkadaşlar. Ve e, aynı zamanda da bir haber verme kitabıdır. Yani Kur'an'ın inşai yönünden daha fazladır ihbari yönü. İhbarî yönü yani Kur'an bilgi verir bize. İşte bütün kısalar bilgi vermektir mesela, ihbari ayetlerdir. Bunun yanında Kur'an bize gelecekte bizi neyin beklediğini bilgi verir. Bu açıdan da böyle içimizi hoş etmek için, işte böyle bizi rahatlatmak için böyle psikolojik açıdan işte okuyunca böyle rahatlıyoruz, böyle oh yumuşacık oluyoruz, öyle olsun diye indirilmiş bir kitap olmadığı kanaatindeyim arkadaşlar. Bir arkadaşım işte Kur'an'ı okuyunca ben çok rahatlıyorum dedi. Anlamadığın için dedim. Yani kıssaları okurken insan nasıl rahatlayacaksınız arkadaşlar? nasıl Şöyle yapanın helak olduğunu, şu şekilde helak olduğunu anlatıyor. O helak sebeplerine bakıyorsunuz. Hepsi bugün var. Yani burnunuzun dibine kadar gelmiş. Hani nasıl rahatlayabiliriz? Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim, bize adeta, inşallah yanlış bir şey söylemiyorumdur şu anda, indirgemiyorumdur yani onun yüceliğini. Bize adeta zorunlu olarak katılmak zorunda olduğumuz, a priorik burası tartışılmaz arkadaşlar. Tartışılsaydı zaten yaratıcı yaratıcı olmazdı. Yani bizim fikrimizi sormaz bizi yaratırken yaratan. Onun tanrı olmasının, yaratıcı olmasının zorunlu sonucudur bu. Yoksa sen kul olmazdın, sen tanrı olurdun yani. Bizi yaratmıştır. Ve bir e, gezegene, bir seyyareye bizi yerleştirmiştir. Hareket halindeki bir e, mekana. E, bu seyyare, bu gezegen ahirete doğru gitmektedir arkadaşlar. Ve yara, o yaratan, bütün hepsini planlayan, e, kurgulayan, yaratan e, bize arkadaşlar merhameti gereği, mer burası çok çok önemli, Kur'an. Ve bütün vahiy Allah'ın kullarına rahmetinin sonucudur arkadaşlar. Bir tenezzüldür. Yani bize bizim düzeyimize inmiştir Allah. Ee, haşa yani kelamını bize indirerek yani yoksa yüceliği anlamında değil. Ee, bize merhamet ederek bu seyyarenin nereye doğru gittiğini, bizi orada nelerin beklediğini Efendim burada nasıl davranırsak orada nasıl bir yere yerleştirileceğimizi bize önceden bilgi veriyor. Yani bir seyahat acentasının sizi götüreceği yer hakkında size önceden bilgi vermesi gibi. Evet. Ve bu bilgiden ötürü bazılarımız mırın kırın ediyor. İşte niye beni tehdit ediyorsunuz, niye beni korkutuyorsunuz, işte lütfen korkutmadan anlatın falan diyor. Ya adam sana diyor ki bak gideceğin yer 5000 metre yükseklikte. İşte kan basıncı şöyle olacak atmosfer basıncı şöyle olacak ona göre şu ilaçlarınızı alın yanınıza şöyle giysiler alın ayağınıza böyle ayakkabılar alın falan diyor. Şimdi bu sana iyilik mi kötülük mü kardeşim gitmeden seni bilgilendiriyor yani. Diyelim bir dağa tırmanacaksın bir seyahat firması. İşte Kur'an-ı Kerim'de arkadaşlar içinde bulunduğumuz dünya seyahatinde bizi nelerin beklediğini ve sonuçta ne olacağını bize önceden bütün bu seyahati, bu hareketi, bu yaratılışı organize edenin, düzenleyenin bildir bildirmesidir. Şimdi bildirdi bize kelamını. Bakın böyle böyle bu akşam daha Hazreti Adem'e girmeden <gülüyor> kapatacağız bir saati. Efendim bildirdi bize yaratan. Ee, işte dedi ki faraza işte bakın ahiret var. Siz öldükten sonra dirileceksiniz. Şu, e, şu şu şu maddelere göre hesaba çekileceksiniz. Sizden şunları istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 50, işte 52 farz, 54 farz falan var biliyorsunuz. İşte 40-50 tane neyse madde madde saydı kapattı. Buna göre dedi. Bu kitap nasıl bir kitaptır arkadaşlar? Bir de bunun her bir cümlesi için bir örnek verdi bize. Bu nasıl bir kitaptır? İşte kuru akademik metinlerle arkadaşlar o akademik bilgiyi hayatın içinden örneklerle bizim nazarımıza indiren ve oradaki bilginin hayattaki yansımalarını bize gösteren metinler arasındaki yani yarı akademik metinler arasındaki fark gibidir. Çok basitleştirmiş oldum ama hani biraz anlayabilirim diye kıssalar son derece kıymetlidir arkadaşlar. Kur'an'ın kıssalar dışında kalan kısımlarının uygulanırsa ne olur, uygulanmazsa ne olur? Sonucunu bize önceden bildiren, gösteren ve uygulanır uygulanabilirliğini kanıtlayan. Çünkü kıssaların hepsinin biz gerçek olduğuna inanıyoruz. Bazıları buna da inanmıyor ama istisnai ehli sünnetin tamamı kıssaların Kur'an'da anlatılan kıssaların mucizelerle birlikte gerçek olduğuna biz inanıyoruz. Çünkü Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de meselelerle kıssaları da birbirinden ayırmıştır. Yani farazi örnekler de vermiştir Allah Teala. İşte farz edin ki bir bahçeniz olsa, o bahçeniz şöyle şöyle olsa falan der. Farz edin ki işte siz bir köle olsanız iki tane sahibiniz olsa. Birisi devamlı şöyle deyip öbürü tersini söylesin. Yani böyle meseller, farazi örnekler de vermiştir. Ama kıssalarda böyle oldu, şöyle oldu, işte o onu dedi, bu bunu dedi diye gerçek bir tarihi malumat olarak bize aktarmıştır kıssaları. Benim için bu açıdan yani son derece dediğim gibi kıymetlidir. Ayrıca o kıssaları anlatırken hiç kimsenin orada idealize edilmediğini, gerçekte nasılsa bize o haliyle anlatıldığını, mesela ben acayip etki, biraz korkak bir insanımdır arkadaşlar karakter olarak. Ee, Hz. Musa'nın yani korkudan, korku, nasıl diyelim, korku psikolojisinden hep böyle mücadele ederim o korku psikolojisiyle. Hz. Musa'nın yaşadığı kaç yerde arkadaşlar, kaç yerde geçiyor o kısımın içinde korkuyorum diyor. Ve Cenab-ı Hak onu hiç korkmuyormuş, çok cesurmuş, işte neler neler yaşamış ama korku nedir bilmiyor falan öyle anlatmıyor yani. Korktuğunu söylüyor bize. İşte burada Hazreti Adem'i göreceğiz şimdi. Yani hatasını söylüyor. Ben ee, dehşete kapılıyorum arkadaşlar. Hazreti Adem'in yerine kendinizi koysanıza ilk insansınız. Sizden önce bir insan yok. Yaşanmış bir şey yok. Yani sizin kendinize model alacağınız biri yok. Ee, ve bir tane hata yaptınız. Yani burada anlatılan bir tane. Bir tane hata yaptınız. Allah Teala onu o günden kıyamete kadar indirilen bütün kutsal metinlerde anlatıyor insanlara. Yani Hazreti Adem'in Efendim yeri yani düşüncelerini ne hissettiğini yani insan insan arkadaşlar tabii ki Peygamber tabii ki o o hata da Allah'ın muradıyla oldu e, niçin işte çünkü bana sorarsanız burada bize çok çok büyük bir teselli var ilk insan yani kıssanın seyrinden anladığımıza göre Cenab-ı Hakla muhatap oluyor. Melekleri görüyor, şeytanı görüyor, şeytan hakkında ikaz ediliyor allah Teala tarafından. Her şeyi görüyor, her şey onun gözünün önünde oluyor yani ve arkasından hata ediyor. Hem de uyarıldığı konuda yani, uyarıldığı konuda bu neyi gösteriyor arkadaşlar? Hatasız olmayacağımızı, hiçbirimizin hatasız olmayacağını gösteriyor. İşte böyle böyle kısaya gireceğiz şimdi. İnşallah anlatabilmişimdir. Arkadaşlar Cenab-ı Hak e, en son kelamında bu kadar kıymetli bir kelamda arkadaşlar e, namazın rekatlarını, farzlarını, namazı bozan şeyleri bunların hiçbirine girmeyip sadece namazı kılın diyor. Zekatı verin diyor. Bir yerde galiba bir iki yerde verilecek yerleri sayıyor. Ama hangi mallardan, altından ne kadar, gümüşten ne kadar onları hiç girmiyor. Yani en detaylı anlatılan konu miras konusudur. O da çok çekişmeli bir konu olduğu içindir. Efendim e, onun dışında yani birer cümleyle birer cümleyle emir verip geçiyor. Ama kıssaları bütün detaylarıyla bize anlatıyor. E, aynı zamanda kıssa kelimesi. Arkadaşlar e, önden giden birinin ayağını kaldırdığı yere ayağını basmak suretiyle adım adım onun izlerini takip etmek demek. Dolayısıyla da bize böyle de bir e, çünkü bu e, hikayeleri hikaye deyince Türkçe'de işte kurgu geliyor akla bu olayları diyelim bu olayları kıssa diye nitelendiren de Rabbimizin kendisi. Mesela Yusuf kıssası için Ahsenül Kasas diyor. İşte Kasas suresini Kasas suresi diyor. Yani Kıssalar suresi diyor. E, bu ismi de Cenab-ı Hak tarafından verildiği için bunların bizim tarafımızdan adım adım takip edilmesi gerektiğini de e, öğrenmiş oluyoruz. E, acizane kanaatim arkadaşlar çocuk eğitiminde ve her yaştan insanın eğitiminde e, efsanelerin, hikayelerin, kıssaların, Efendim, e, Peygamber efendimizin ne kadar hikaye anlattığına hikaye derken yine kısayı söylüyorum. Ne kadar anlattığına bir bakın yani. Sizden önce bir kavimde işte şöyle birileri vardı. İşte bir olay anlatacak mesela diyor ki iyi arkadaşla kötü arkadaşın misali bir demircinin yanına gidip gelenle bir attarın yanına gidip gelen kişi gibidir. E, bir benzetme yapıyor orada. Yani benzetmeler, misaller, kısalar e, arkadaşlar. Anlatıcının anlattığı şeyin doğrudan doğruya damarlara, dokulara yani e, kalbe yani manevi anlamda kalbe işlemesini sağlayan e, husustur. Yani iyi, başarılı bir anlatıcı e, çok değil ama yerli yerinde e, hikaye anlatabilen ve örnekler, benzet, örne verdiği örnekler ve benzetmeleri de muhatabının hayatından onun anlayabileceği şekilde verebilen kişidir. Ee, özellikle çocuk eğitiminde son derece son derece hayati bir önem taşır arkadaşlar. Ee, bu işte yakın zamana kadar işte elektrik bulunup da herkesin kendi bir de özellikle de bu kaloriferden sonra yani herkesin kendi odasına çekilme imkanı olmadan önceki dönemlerde ee, okumalar hep birlikte yapılırdı. Bütün dünyada okumanın tarihine bakacak olursanız orada görürsünüz. Ve e, işte akşamları e, bazen köy odalarında bazen evlerde efendim e, peygamberler tarihi Efendim Evliya menkıbeleri, Battal Gazi destanları, Hazreti Ali Cenkleri, ben de çok vakıf değilim e, maalesef o kültüre. Efendim böyle okunurdu. Bunlar insanları arkadaşlar gözünü kırpmadan şehadete götüren, gözünü kırpmadan bir haramdan e, uzak durmasını sağlayan hayatı boyunca, gözünü kırpmadan helal lokmaya odaklanmasını sağlayan çok önemli şuurunun yapı taşlarını oluşturan unsurlardır hikayeler. Bu arada bu vesileyle benim çocuklarıma peygamberleri sevdiren Yaşar Kandemir hocamıza da hayırlı uzun ömürler dileyelim. Kalemine bereket, ömrüne bereket dileyelim. Nesillerine sıhhat, afiyet, selamet dileyelim. Yani Yaşar Kandemir hoca gelip benim çocuklarıma anlatmadı ama onun yazdığı peygamberler tarihini defalarca ve defalarca okuyarak çocuklarıma ve o kadar ki ezberlemişlerdi arkadaşlar bazı akşamlar yorgun olurdum ve işte bir iki paragrafı böyle arada atlamak isterdim ya da bir iki cümleyi hemen atlıyorsun anne diye beni ikaz ederlerdi şimdi mesela bir tanesi işte o dönemde Salih peygamberi çok sevmiş o hikayeleri içerisinde en çok onu sevmiş nedense ve çocuğuna o peygamberin ismini verdi dolayısıyla bakın nasıl onların bütün hayata bakışlarını şekillendirebiliyor temelde evet arkadaşlar şimdi ben peki nasıl anlatacağım size yarım saat böyle geçti ama bu önemli bir girişti bana sorarsanız ee, nasıl anlatacağım? Bir kaynaktan anlatamayacağım dediğim gibi. Kur'an-ı Kerim'de e, bu kıssaların e, Hazreti Adem'den yoğun olarak bahsedilen yerleri seçeceğim. E, oranın mealini okuyacağım size. E, kısa bir e, kendimce işte meali okurken kısa bir iki noktaya temas ettikten sonra da Elmalı Hamdiyazır'ın tefsirinden o bölümün e, tefsirini e, okumayı düşünüyorum katlanabileceksiniz. Artık e, meridyen genç düşünsün buradan sonrasını. Şimdi ilk e, tertip sırasına göre Kur'an-ı Kerim'in yani elimizdeki sırasına göre Hazreti Adem'den bahsedilen ilk yer Bakara suresi 30. ayet ile 39. ayetin arası arkadaşlar. E, bütün e, şunu da söyleyeyim sizlere bu vesileyle çünkü bu ders, bu sohbet yani ayda bir kez olacak şu anda öyle düşündük. Ee, en azından 3 ayların başında böyle yapacağız. Belki Ramazan'da biraz daha sık yapabiliriz. Efendim e, size e, bazı okumalar tavsiye edeceğim. Tabii ki takip etmeyeceğim. Bunlar tamamen sizin kendi vicdanınıza, ilginize yani vakit vaktinize, e, fırsat bulup, bulup bulmamanıza bağlı bunları yapmanız. Ee, öncelikle benim size okuduğum bölümü hiç olmazsa Kur'an yolu tefsirinden bir kez kendiniz okumanız. Bunu tavsiye ediyorum. Sonra mesela bugünkü bölüm için arkadaşlar Adem, Şeytan ve Melek maddelerini İslam Asiklopedisi'nden okumanız. Bunları yaparsanız kendinize çok büyük iyilik yapmış olursunuz. Belki okurken bir iki tane daha eklerim yani madde. E nasılsa bir ay var. E haftada işte iki tane okusanız bir ayda sekiz tane madde okunur. Bismillahirrahmanirrahim arkadaşlar. Başlayalım. Önce bir meali okuyalım topluca şöyle neyden bahsedildiğini bir görmüş olalım. Hani bir zamanlar Rabbin meleklere... Ben yeryüzünde bir halife görevlendireceğim demiş. İşte burada başlıyor mesela şey Cenab-ı Hak meleklere niye danışıyor? İnsan Allah'ın halifesi mi? Kimin halifesi? Göreceğiz tefsirde. Melekler de ona biz sürekli senin adını övgüyle anıp seni yüceltirken sen orada düzeni bozacak ve kan dökecek birisini halife olarak mı görevlendireceksin diye karşılık vermişlerdi. Yani melekler itiraz mı ettiler Cenab-ı Hakk'a? Ee, i̇nsanın kan dökeceğini nereden biliyorlardı? Daha yaratılmadı ki insan. Yani nereden biliyorlardı? Buradan çok ciddi meseleler çıkıyor arkadaşlar. Allah da onlara ben sizin bilmediğiniz başka şeyler biliyorum demişti. Sizin bilmediklerinizi bilirim demişti. Bu mealler de arkadaşlar çok sıkıntılı ya hakikaten. Böyle hani gönül rahatlığıyla okuyacak meal çok yok. Ardından Allah Adem'e her şeyin ismini öğretti. Ve sonra da o şeyleri meleklere gösterip eğer söyledikleriniz doğruysa bana bunların isimlerini söyleyin dedi. Mesela bu ayetin tefsirinde göreceğiz. 31. ayetin tefsirinde arkadaşlar. İnsanın meleklere üstünlüğü ilimledir. İlim, yani e, meleklerin fıtratını düşünün, e, o fıtrattan bile daha üstündür ilim. İlim son derece büyük bir niteliktir arkadaşlar. Dolayısıyla e, hani az önce dedim ya büyüklerim eleştirirlerse ben susarım diye, e, siz, sizden benden yani. Birkaç konuyu bile daha iyi bilen kişi benden üstündür arkadaşlar. Yaşı kaç olursa olsun, mevkii konumu ne olursa olsun. E, Rütbetül ilmi a'ler rütep'dir. İlim rütbesi bütün rütbelerin üstündedir. E, hatta e, İslam hukukunda e, bu toplumdaki hiyerarşiyi belirleyen bilhassa da denklik meselesinde efendim eğer bir insan ilim sahibi ise diğer bütün nitelikler önemini kaybeder. Yani asalet, zenginlik, işte şeref, işte sosyal mevki, soyu, sopu vesaire fiziki özellikleri hepsi değerini kaybeder. Bir insan ilim sahibi ise en yüksek mevkidedir. Kendisinden daha az bilenlerin üstündedir yani. Çünkü burada da göreceğiz şimdi Hazreti Adem'in melekleri üstünlüğü. İlim sayesindedir ve o sayede melekler Adem'e secde etmişlerdir. Bunun üzerine melekler sen kudret ve egemenliğinde kusursuz ve eksiksizsin. Bizim senin öğrettiğinin dışında hiçbir bilgimiz yok. Her şeyi bilen, her şeyi yerli yerince yapan elbette sensin dediler. E, bu ayette arkadaşlar bu e, şeye bakayım Allah aşkına metne bakayım dediler ki Subhaneke la illa ma allemtena. Dediler ki ey Rabbimiz seni tenzih ederiz noksanlıklardan. La ilme bizim hiçbir bilgimiz yok. Illa ma allamtana ancak senin bize öğrettiğin var. Yani senin bize öğrettiğinin dışında biz bir şey bilmeyiz kendiliğimizden. Innake entel alimul hakim. Her şeyi bilen, her yaptığı hikmetli olan sadece sensin. Dediler melekler. Bu ayeti kerime arkadaşlar bizim geleneğimizde vaaz ve sohbetlere başlamadan önce okunur. Hamdele ve salve, salveleden sonra Subhanakelāil Melena illāma Allamtena inneke entel alimul hakim diye bunu okurken vaiz hoca efendi işte ders veren hoca her kimse bunu okurken kendisine hatırlatmakta. Kendisine şu anda sen bir şeyler anlatacaksın bir şeyler biliyorsun işte geçmişsin kürsüye konuşuyorsun ama bil ki senin o bildiğin her şeyi sana Allah öğretti bunda senin bir işte gururlanacak kibirlenecek haşa efendim kendini üstün görecek bir şeyin yok bir payın yok her şeyi bildiğin her şeyi sana Allah öğretti diye acizane kanaatim yani bunun vaaza sohbete derse başlamadan okunması bu sebepledir diye düşünüyorum meleklerin sözü bu Allah ey Adem dedi bunlara onların isimlerini söyle şimdi bu onlar ne niye burada hum zamiri geldi onu konuşacağız Adem meleklere onların isimlerini söyleyince yani ne bunlar Hazreti Ademe Cenab-ı Hak'ın öğrettiği eşyanın isimleri ne söyleyince Allah meleklere şöyle dedi size demedim mi göklerin ve yerin gaybını en iyi ben bilirim gizlediklerinizi de bilirim açıkladıklarınızı da diye size demedim mi diyor yine bir zamanlar biz meleklere Adem'i saygıyla selamlayın demiştik. Secde edin. Var da işte müellif onu zaten dip da açıklamış. Efendim o secdenin saygı selamı olduğunu söylüyor. İblisin dışında hepsi saygıyla selamlamıştı. O ise gururlanıp kibirlenmiş ve nankörlerden olmuştu. Mesela bunu yeri geldikçe söyleyeceğiz. Eğer siz beni beklemeyin yani siz kıssaları okuyun. Arkadaşlar diğer kısımları da okursanız eğer e, yıllar önce bunu biz Altınzade Kültür Merkezi'nde Hazreti Adem'den başlayarak Efendimiz'e kadar anlattık. Efendimiz'in hayatını da anlatmış idik. E, şemailini de anlatmış idik. E, kim bilir kaç yıl sürdü o zaman. E, efendim orada da söylemiştim. Siz, şimdiden size söylüyorum. Siz de kendiniz bizi beklemeyin. Bunu kendiniz gözlemleyin. E, ilk isyan arkadaşlar kibir sebebiyle olmuştur. Yani bizim evrenimizde, bizim evrenimizdeki ilk isyan Cenab-ı Hakk'a şeytan tarafından yapılmış ve kibir, temelinde kibir vardır. Ondan sonra ta peygamberimize gelinceye kadar Kur'an'da anlatılan bütün kafirlerin ortak özelliğidir kibir arkadaşlar. Peygamberleri beğenmezler, kendilerini onlardan üstün görürler. Ve Allah bula bula seni mi peygamber olarak buldu, gönderecektiyse işte şunu şunu göndermesi gerekmez miydi diye e, kibirlenirler. Kibir hakkında şimdi bir de kibir maddesini okuyun diyeceğim. Tabii <gülüyor> o da olur yani. Bakın böyle geçtikçe bunlar onları ansiklopediden okursanız beyninizdeki, zihninizdeki bütün taşların yerine oturduğunu, her şeyin yerli yerine yerleştiğini göreceksiniz. Arkadaşlar... E, Kibir nedir? Bunu söyleyelim. Çünkü bazen kibirli olmayacağım diye insanlar kendi öz saygısını ve öz güvenini de sıfırlayabiliyorlar. Kibir arkadaşlar başkalarını hor görmektir. Kendine güvenmek kibir değildir. Acizane kanaatim. İnşallah yanılmıyorumdur. Yani insanın bir şeyi ben yapabilirim, bunu ben yapabilirim, işte ben 3 aylarda Kur'an mealini baştan sona kadar okuyabilirim. Bir kısa tefsiri herkesin kendi durumuna göre baştan sona kadar okuyabilirim. Ne bileyim ben 10 kilo verebilirim. Ben işte... Haftada, hayat ya haftada olmasın ayda bir kitap okuyabilirim. Hep okumak örneği verdim. İşte ben su böreği yapabilirim. Her neyse arkadaşlar insanın herhangi bir şeyi entelektüel, fiziksel, sosyal, ahlaki, manevi herhangi bir şeyi bunu ben de yapabilirim. Ben de teheccüd namazı kılabilirim. Hele şimdi geceler bu kadar uzunken yani altıda kalksam teheccüd namazı kılınıyor. E, kılabilirim demesi arkadaşlar asla kibir değildir. Bunu demezse yapamaz zaten. Bunu demek zorundadır onları yapabilmek için. Yani demek derken kendi kendine demek. Bunu böyle ben şunu da yapabilirim, bunu da yapabilirim diye hava atmaktan bahsetmiyorum. Kendi kendine bunu ben yapabilirim demek zorundadır. İnsan buna muhtaçtır. E, kibir nedir peki? Kibir arkadaşlar kolayca ayırt edebilmeniz için söylüyorum. Benim gibi bunu kimse yapamaz demektir. Yani ben en iyiyim. Bu konuda en iyiyim. Demektir. O kibirdir. Şeytan da burada e, efendim kibirleniyor e, ve itaat etmiyor. Nasıl, niçin kibirleniyor? Cenab-ı Hak çok ona soracak, o da açıklayacak. Biz ona ey Adem dedik, e, sen ve eşin cenneti mesken edinin, orada dilediğiniz şeyden bol bol yiyin, sadece şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa kendi kendisine zulmedenlerden olursunuz. Cennette niye kural var? Cennete gidince de kurallar olacak mı? Mesela bak buradan da bu tartışmalar çıkıyor. Ancak şeytan o ikisinin ayağını kaydırdı. Bunun önce altını çizelim arkadaşlar. İslami kaynaklarda hiçbir yerde şeytan Havva'yı kandırdı. Havva da Adem'i kandırdı. Dolayısıyla Adem'i kandıran işte kadındır. Kadın böyle e, erkeği böyle yoldan çıkarır falan. Bu rivayetlerin hiçbirisi İslami kaynaklarda yoktur. O ikisinin fe ezel lehumeş şeytanu. Şeytan o ikisinin ayağını kaydırdı. Bakın melek, Adem ve şeytan maddelerini ansiklopedden lütfen lütfen okuyun arkadaşlar. E, ve oradan çıkarılmalarına yol açtı. Biz de dedik ki birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Hmm. Demek ki arkadaşlar her türlü düşmanlık ve ona yol açan o düşmanlıklara yol açan temel e, nefsani güdüler e, dünyaya mahsus. Onun için biz cennete gittiğimizde ya o da şurada olursa işte bilmem huriler de var işte bilmem ne falan hiçbir şeyi ne kıskanacağız ne rekabet edeceğiz ne efendim bize kötü gelecek onu söyleyeyim yani. Oradan bir düşman, yani aslında buradan e, bugün psikolojinin çok üzerinde durduğu ve benim de çok çok bayıldığım ve her yerde söylemeye çalıştığım bir e, farkındalık var. Onu oraya geliyoruz. Arkadaşlar bizi üzen olaylar değildir. O olayları nasıl yorumladığımızdır. O olayları nasıl yorumladığımızdır. Yani üzüntümüzün düzeyi bizim yorumlama şeklimizle alakalı herhangi bir şey mesela bu sadece üzüntü için değil yorgunluk için öldüm bittim mahvoldum kolumu kaldıracak halim yok derseniz o yorgunluğu çok daha şiddetli algılarsınız yani olduk biraz yorulacağız tabii olacak bu kadar derseniz çok daha az algılarsınız onun için bütün duygular e, böyledir efendim e, cennette de ben o duygular, e, Allah-u Alem tabii yanlış bir şey söylemek istemiyorum o yüzden böyle tutuldu dilim bakın. E, o duygulardan arınacağımızı dolayısıyla orada bizi hiçbir şeyin üzmeyeceğini düşünüyorum. Biz de dedik ki birbirinize düşman olarak yeryüzüne Yani düşmanlık yeryüzüne mahsus bir duygu. Sizin için orada kalabileceğiniz bir ortam ve belli bir süre yaşamınızı sürdürmenizi sağlayacak geçim imkanları var. Daha sonra Adem Rabbinden tevbe edebileceği bir takım kelimeler öğrendi. Arkadaşlar buraya hastayım ben ya. Burası çok muazzam. Ee, az önce dedim ya Hazreti Adem'in kendinden önce bir modeli yok. Yani bakın siz şimdi mesela siz ve biz Allah korusun yani en büyük günahları bile işlesek nasıl tevbe edeceğimizi biliyoruz. Ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. Yani en azından bunu gidip sorabiliriz birine. Biz bilmesek bile bize hemen söylerler yani. Şöyle tövbe edin, şöyle kefaret ödeyin, işte şunu yapın, şu şekilde helalleşin falan diye yani. Bize öğretirler. Çünkü biz, bu bize anlatıldı, gösterildi, bu kadar kıssa anlatıldı. Hazreti Adem'i düşünün, hata yapmış ne yapacağını bilmiyor. Çocuklarımız da Adem gibi arkadaşlar. Çocuklarımızı da Hazreti Adem gibi düşünün yani. Hata yapmış ve yani bakıyorum şimdi gene kendi çocuklarım küçükken gözlemlerdim. Bunu şimdi torunlarla gözlemliyorum. Arkadaşlar sizin karşınızda o kadar aciz ki o çocuk. Ateşe atsanız yanar, suya atsanız boğulur. Ne bileyim yani eziyet etseniz koruyamaz kendini. E, kötü hissettirseniz ona maruz kalır. Yani... Fiziksel olarak, ruhsal olarak, zihinsel olarak tamamen size maruz yani. Size maruz. Ve e, bomboş. Yani bir tabii fıtrat var ama öğrenilmiş bir şey yok yani. Şimdi Hz. Adem Cenab-ı Hakk'a büyük bir hata yapıyor Cenab-ı Hakk'a karşı. E, ne yapacak şimdi? Hata yapan, daha önce bir hata yapıldı, şeytan. Şeytan hata yaptı ve şeytan hat, hatasını savundu. Burada o detay yok, inşallah e, ilerki bölümlerde gelecek. Şeytan hatasını savundu, Cenab-ı Hak onu huzurundan kovdu, lanetledi. E, kendisini haklı gösterdi, Allah'ın emrini yersiz bulduğunu söyledi ha, şeytan. Ve lanetlendi. Şimdi Adem ne yapacak peki? Hata yaptıktan sonra bunu düzeltmek ve Allah ile ilişkiyi tekrar korumak yani o yakınlığı hani korumak mümkün mü? Bilmiyor ki. Bilmiyor. Nasıl olacak bu? Ee, burası gerçekten beni bu açıdan çok etkiliyor bu ayet kelime. Fettaleqa <gülüyor> Adem min Rabbihi kelimati. Arkadaşlar Adem'e tevbe etmeyi Cenab-ı Hak öğretti. Adem Rabbinden bir takım kelimeler telakki etti. Öğrendi, aldı. Ee, daha sonra Adem Rabbinden tevbe edebileceği bir takım kelimeler öğret, e, öğrendi. Fetâbe aleyh o kelimelerle ona tevbe etti. Yani Cenab-ı Hak arasını nasıl düzelteceğini Adem'e öğretti. Bak hata yaptın, pişmansın. Şimdi şöyle yapman lazım, bana şunu demen lazım. Şunları diyeceksin, işte şöyle davranacaksın, o zaman aramız düzelecek. Bu hatayı yani affedeceğim dedi. Arkadaşlar yani insanlara e, düşünün, hiçbirimiz yani tabii ki hiçbirimiz, yani orada haşa yani, Rab değiliz olabiliriz, lider olabiliriz aile reisi olabiliriz anne olabiliriz, büyük kardeş veya neyse işte patron olabiliriz ama e, bir insanın bize karşı yaptığı bir hatayı nasıl telafi edeceğini bilemeyişi ve bizim kimisi, insanları affetmeyişimiz nedir arkadaşlar yani buradan müthiş nasihatler almamız lazım bu akşam e, kaldı ki Tam tersine bizim onlara öğretmemiz gerekiyor. Yani bak şimdi sen bir hata yaptın. Bu yanlış oldu. Bunu yapmamalıydın. Bunu şöyle telafi edebiliriz. Şöyle telafi edebiliriz diye. Evet. Onu tefsirde tekrar konuşuruz arkadaşlar. Peki tevbe etti arkadaşlar. huhu ve Tevvabur rahim. Cenab-ı Hak da onun tevbesini kabul etti Zira o tevbeleri en güzel şekilde kabul edip Kullarına merhametle muamele eder Şimdi <gülüyor> burada da bir e, dananın kuyruğu kopuyor e, Bunu e, birkaç yerde anlatmaya çalıştım Çok zor anlattım İnşallah size o kadar zorlanmam Arkadaşlar Adem şu anda cennette değil mi? Cennette e, Yasak Bir yasak çiğnedi Yanlış yaptı ve tevbe etti. Allah Teala öğretti ona. Hazreti Adem de öğrendiği şekilde tevbe etti. Cenab-ı Hak da be aleyh onun tevbesini kabul etti. İnnehu tevabur rahim. Çünkü o çok tevbeleri kabul eden, çok merhametli bir Rabb'dir. Peki ne oldu ondan sonra? Özür diledi. Özür de kabul edildiğine göre cennette yaşamaya devam mı etti? Hazreti Adem. Arkadaşlar tepito minha جميعا Ardından onlara dedik ki hep birlikte oradan inin. İnsanlar yani artık cennetteki hayatınız sona erdi. Orada işte Cemi niye geliyor? Daha kim var orada? Hazreti Ademle Havva var sadece. Niye iki kişiyken burada Cemi sığısı geldi? Bunları hep tefsirde konuşacağız. Fe in ma ye'tiyennekum minni hep birlikte oradan inin. Şayet size benden yol gösterici bir mesaj gelirse ona uyun. Kim benim yol gösterici mesajıma uyarsa yani peygamberler geldikçe onlara uyun. Kim onlara uyarsa onlar için korkulacak bir şey olmayacaktır. Ayrıca onlar üzülmeyeceklerdir de. La havfun aleyhim ve la hum burada başlıyor. Korku yok. Korku kime yok arkadaşlar? Peygamberlerin getirdiği vahye tabi olanlara. Kalbinde en yüksek yere Allah'ı koyarsan arkadaşlar korkuların da tedaviye olur. En yüksek yerde o olacak. Ondan ondan başkasından korkmayacaksın. Ee, müthiş bir terapi. Yani Allah varsa korku yok. Kim e, Hakikati inkar edenler ve mesajlarımızı yalanlayanlar ise ateşe mahkum olacaklar ve orada ebediyen kalacaklar. Tamam Konu bitti. Peki tartıştığımız şey ne şimdi burada? Arkadaşlar Hz. Adem'in tevbesi kabul edildiyse niye cennetten indirildi, indirildi, çıkarıldı? Bu pek üzerinde durulmuyor tefsirlerde. Ben acizane arkadaşlar bu af mekanizmasının nasıl işleyeceği konusunda insanlar arası ilişkilerde yani e, kafamızın çok karışık olduğunu düşünüyorum. Çünkü birini affetmek demek tamam artık ona hiçbir yaptırım uygulamamak demek mi? E, yaptığının sonucuyla hiç yüzleşmeyecek mi? E, peki o zaman yaptığının sonucuyla yüzleşecekse affetmek ne demek? Affetmenin anlamı ne demek yani? E, bu konuda hakikaten her bir olaya uyarlanabilecek e, bir Kriter var burada arkadaşlar. Ben acizane bu kısanın bu bölümünden anladığım kadarıyla Cenab-ı Hakk'ın insanı affetmesi, bir günahından dolayı affetmesi o günahın sonuçlarının onun hayatında ortadan kaldırılması demek olmadığı kanaatindeyim. Tabii ki isterse kaldırır allah Teala ama sünnetullahın öyle olmadığı kanaatindeyim. Bunun çok güzel örneği de şudur. Ee, mesela çok yemek biliyorsunuz günahtır arkadaşlar. Doyduktan sonra yemek günahtır. Hatta haramdır diyenler var. Ee, şimdi siz ben sizi söylemeyeyim ben kendimi söyleyeyim. Çok yemeye tevbe etsem bu akşam. Tamam ya Rabbi tevbe ediyorum. Pişmanım. Ee, çok yedim. İşte arkadaşlar o kadar etkileyici ki Muhammed Suresi'nde bir ayet-i kerime var. وَاَكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْاَنْعَامُ وَاَنْنَارُ مَثْوَاً لَهُمْ Onlar hayvanlar gibi yerler, varacakları yer ateştir diyor. Tamam pişman oldum, tevbe ettim. Peki tevbe ettim, yarın sabah 10 kilo vermiş olarak kalkar mıyım yataktan? Kalkmam değil mi? E tevbe ettim ama, tevbe ettim, onun günahı silinir ama on, o hatanın sonucunu, Yaşamaya devam edersin. Anlatabildim mi arkadaşlar? Mesela birinin kalbini kırdınız. Kalbini kırdınız. Hakkını yediniz. Kalbini kırdınız. Sonra pişman oldunuz. Gittiniz helallik istediniz. Tamam mı? Ben, benden de oldu. Benim de yaptığım oldu. Helallik istediniz. Ya işte ol yanlış yaptım dediniz. Tamam mı? O da nezaket gereği tabii ki insanlık gereği yani Helal olsun kardeşim olur böyle şeyler dedi. İnsanız hepimiz dedi. Helal olsun ne demek dedi. Tamam peki o olaydan önceki gibi olur musunuz artık? Yani helalleşirsiniz. Affeder sizi. Tamam sizi muahaze etmeyecek. Sizi bundan dolayı hesaba çekmeyecek. Kıyamet günde hak iddia etmeyecek. Ama o olay hiç yaşanmamış gibi olamazsınız artık. Anlatabildim mi arkadaşlar? Yani hatamızın sonucunu hatalarımızın sonuçlarını yaşarız biz. Tevbe nedir peki? Tevbe bu hatalar sebebiyle yaratıcıyla aramızın bozulmaması ve onun, onun sonucunun ahirette de devam etmemesi içindir. Ha efendim Cenab-ı Hakk'a yalvarıp Ya Rabbi ben dünyada da e, bu sonucu yaşamak istemiyorum dersiniz. Allah da kabul eder. Tabii ki benim ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. Ama Hazreti Adem'in ee, bütün o samimiyetiyle üstelik Cenab-ı Hak'tan öğrenilmiş üstelik de kabul edildiği de Allah tarafından ilan edilmiş yani o tevbenin kabul edildiğini Allah söylüyor ama arkasından da diyor ki inin bakalım şimdi dünyaya diyor hadi bakalım diyor artık cennette yaşayamayacaksınız diyor arkadaşlar gördüğünüz gibi süremizi sadece mealiyle doldurmuş olduk İnşallah bir dahakine Elmalı tefsirinden ben size bu bölümü anlatmaya gayret edeceğim Allah izin fırsat verirse. Efendim bu kürsüyü bana verdikleri için Melih Gence teşekkür ediyorum. Hepinize efendim hayatımızdaki en kıymetli örneklerin peygamberler olduğunu, onların bize çok uzak olmadığını arkadaşlar en yakınımızdan daha yakın olduklarını Hatta çoğu akrabamızı bile Hz. Musa kadar, Hz. Yusuf kadar tanıma şansımızın olmadığını size söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de onları bize o kadar güzel anlatıyor. Ve bu, bu kıssalar arkadaşlar Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelinceye kadar yaşamış olan milyarlarca belki, milyonlarca, milyarlarca insan içinden Allah'ın seçtiği kıssalardır. 124 bin peygamber içinden, Allah'ın Rabbimizin seçtiği kıssalardır. Çok çok çok kıymetlidir. Prototiptirler. Kıyamete kadar gelecek her insan tipini o kıssaların içerisinde bulabilirsiniz. Ama dinlediklerinizi başkalarını yargılamak için değil, kendinizi tanımak. Kendiniz...